Hacı Hasan Efendi Kudüs'e Sesli Ruhu Hazretleri'nin kendi sesinden kalemdardan sohbetler başlıyor. Sallallahu aleyhi Muhammed Muhammed Muhammed Evvela hamdü senâ bin bir ismin hürmeti istiğfâ ettik anı her dinlerce Muhammed. Kâline ashabına rahmet eyle ya Mevla sizi de kabul sen Muhammed. Ruhuna hem salavat okuyana Giderse icabet ümmetimdir Muhammed. 211 ismi Nuri Hak'tandır aslın, Halil İbrahim neslin cebdine ala Muhammed. Her cihet görül gözü, aselden kulli sözü, haygun misadırdı sever anı Muhammed. Kademin arşa erdi, Kabe Kavseyni buldu, Bin bir kelamız buldu, Cananımız Muhammed. Ümmetin bir kerre görse, Kademine yüz sürse, Canımız kurban gitse, Yolunda hem Muhammed. Ama ba'dü el Allah, Vel ahirü Allah, Ve zahirü Allah, Allah'a olan bağını Allah, Allah, kime meyin يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى فجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير صدق الله العظيم الجليل الجبار فذللا رسوله النبي الهاشمي العربي المكي المدني المختار Ayeti Celle'den mukaddem Sultanımız Sultan-ı Enbiya Şefi'i Ceza Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine getirdiğimiz ve getireceğimiz salavat-ı şerifelerin hazaili hakkında bir hadisi şerif nakli beyan edelim de dualar edelim ona ki Rabbimiz teala ve tekaddes hazretleri şu mübarek günlerde ettiğimiz dualarımızı dergahı izzetinde ahseni kabul ile makbul eyleye amin. kusurlarımızı affeyleye amin. böyle cami-i şerife toplanıp geldiğimiz gibi ahri Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Efendimizin firdevsi ala cennetinde de böylece haşt-i cemeyleye amin Evvela bu fakirin lisanı aptu halal hata ve zelaldan, fiyfsi himaye eyleye, Amin. cümlemize cümlenze, dinleyip, belleyip, mucize muhtazasınca, ameller tevfik eyleye, ya, tevfik ne refik ile ya? "Bana Peygamberimiz, Allah'ın izniyle, Allah'ın an Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle,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 Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Efendimiz, Ammar ibn Yasir radıyallahu anhümadan ile Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Peygamberimiz ne buyurmuş? Ya Ammar! Ya Ammar! Bunun Yasir'i anlatsak, annesini anlatsak, kendini anlatsak yarın mağazın şeyini alır. Çünkü bunların başına çok büyük felaket geldi. Allah yolunda babası anası kurban oldular, gettiler. Ebu Cahil illa dinimizden döneceksiniz diye zorlattı. Yanında hemfahları da vardı. İmkanını bulamadılar, ikisini de hançarladı, öldürdü. Allah şefaatlerine nail Amin. Ya Anver? Gerçek Cenab-ı Allah bütün mahlukatın kesbihini, eskarini, salavat şerifesini bana duyurma vazifesini bir melaikeye emir buyurmuş. Ve kıyamete kadar kabrimin üzerinde bulunacaktır. Bir melaike tayin etti Allah. Ne kadar salavatlarınız, zikirleriniz, fikirleriniz varsa... Bana bir melaike duyuruyor, filan oğlu, filanın sana şu hedayesi var, salavat-ı şerifesi var. Duyur ya Resulallah diyor, daima bana o melaike, sen azihin içinden, geçende dilimi de usulca da okusan, Peygamberimizin kulağına onu duyuruyor Allah'ımız o melek vasıtasıyla. Anladım efendim. Ümmetinden benim üzerime salavat-ı şerife getiren Hiçbir kimse yoktur. O melaike, salavat-ı şerife getirenin yendini, babasının ismini, babasının ismiyle beraber filan fülanoğlu, sana şu kadar salavatı şerife getirdi diye söylemesin. Muhakkak bana, o melaike söyler. Der ki, ya Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sana yüz salavat-ı şerife getirdi. Bir, ben o salavat-ı şerifeyi alır, kabul ederim, yarın mahşerde da şefaat ederim o ümmetime. Bunun için duyun bakalım diyelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ailehi ve sahbihi ve sellim. Filan sana şu kadar salavat-ı şerife getirdi yemesin, mutlaka dir. Getirilen salavat-ı şerifenin nasıl olduğunu bile söyleyecektir. Salat-ı mi okudu? Salat-ı mi okudu? Başka kısa Allah'ıma salli ala seyyirina Muhammed'in Ali ve sahbihi ve mi dedi? Ne dediyse o kadarını bana getirir. Allah Celle Celaluhu kefil olur ki ben kefilim ki kim ki daha bir abin salavatı şerife gönderirse tek salavatı şerife gönderirse Allah on defa rahmet eder. Eğer bu salavatı şerifeyi artırırsa Allah da rahmet nazarını ziyadalaştırır buyurmuştur. Allah rahmet nazarıyla nazar buyurur ve o kulunu yanlar. Allah salavatı şerifeye devam eden zımbaya ilhak buyursun. Amin ayeti celile cemile şöyle buyuruyor Allahımız Hüsusü. asim Buyuruyor ki, Ya eyyühen nas! İnna halaknâküm bin ve ünse seynen ve ünfe. Ey nas! Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yaratık. Rabb'imizi iyi dinleyelim. Allah'ın kelamı bu. Biz sizi ey insanlar insan cinsi Mevlamız biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Siz maymundan neden gelmiş değilsiniz? Mektep kitapları bir kat değişti. Çocuklar okurkana maymundan geldiğini zannetti. İşte, i̇çinizde okuyanlar ne var? Taksında insanlar var. Yanıttılar maymunlaştırmanın için insanı siz ananız, babanız maymundan dediler. Biz ise peygamber zadeyiz. Peygamber oğluyum. Adem Aleyhisselam. Muhammed Mustafa'nın ümmetidir. Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselamın milletindedir. Biz İmam-ı Ağzam'ın mezhebindeyiz. İmam-ı Şafi'den de olan orada. İmam-ı Şafi'yi, İmam-ı Malik'i, i̇mam Ne bizim rütbemiz var. Yani Allah'ımız da gösterir. Daha sizi hazret Adem'le Havva'dan vücuta getirdik diyor Allah. O kitaplara da diyor ki maymundan geldiniz diyor. Muhallim de kitapta. Hangisine inanalım kuzularım? Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine mi inanalım? Siz Adem'le Havva'dan oldunuz dediğine mi inanalım? Siz maymundan oldunuz. Hocam ben maymundan dedim mi? Titiniyorum bile maymundan olur mu insan? İnsan velakat kerran ne beni Adem. dinleme kabiliyetiniz çok kıymetli pek. Onun için çok seviyorum. Yani bu sene cemaatı daha çok sevdiğim, çok dinleme kabiliyeti yüksek. Onun için ben aciz bile kalıyorum. Sizi doyuracak kadar ilmim bile yok ya, benim Türkçe konuştuklarımı bile şöyle canımdan çeken cemaatınız var içinde. Allah sizlerden bizlerden razı olsun. Amin. Vücudu da getirdi kimden? Adem'le Havva'dan. Adem, Adem Aleyhisselam'ı topraktan yaptı Allah. Halakal insani min sulsalin kalb fakar. Ve halakal ceanne min marcim min nar. Fe bi kaç ayet-i celilesinde Adem'i topraktan yaptı? Kendi ruhumdan nefrettim. Ona üşürdüm. ne geldiği zaman ruh mefretti. sırsırdığı zaman elhamdülillah siz de onun için elhamdülillah deriz. Duyan adamlar da yerhamükünullah der. Kendi de yeniden yehtine ve ehdiyekunullah der. Bunlar hep vazifemiz. Müslümanın Müslüman'da hakkı. Belliyeceksin çöpçe kitaplar var şimdi. Ben burada kürsünün üstünde sana tığ sırana ne dinecek? O ona ne diyeceği belletmeyle uğratsam hiç bağız veremem. Onun için bunları evreneceksin kardeş. Adem'le Havva'dan vücuda getirdim deyince Halık'ı Zülcelal bu çamurdan yaptığın ne olacak dedi. Adem son bütün mahlukatın İlmini bilir bu, ismini bilir. Er-Rahmanu alleme'l-Kur'an, halaka'l-İnsâne alleme'l-Biyân. Ne kadar sorarsan sor, Adem cevap verir dedi. O topraktan yaptığı, o zata ledünlü ilmi döktüğü içine, bütün mahlukatın ismini biliverdi. Sen bunu beğenmedin ya, ey meleklerim! Adem'i kıbla ittihazı, beytullah gibi... Karşınıza alacaktınız, secde yeteceksiniz yere dedi. Herkes secde etti. Şeytan dedi ki, o topraktan oldu, ben ataştan oldum. O toprak ingin, alçaktır. Ben ulviyim, yani yanınca yukarıya çıkarım. Kibir için kibir yapmayalım dedim geçen. Hasetlik de yapmayalım. Secde yapmamak da yapmayalım. İlk teyze secde etmediği için Melûn metrut oldu. Ya bir günde akşama kadar 40 e, atta 40 adda ikişerden de defa de secde var sana. Yani sünnetleriyle beraber bunu külliyen namazını terk eden şeytandan daha şerli olur değil mi? Adana Müftüsü Cemalettin Kaplan orada sinemanın önünde herkes namazı kılmayanın çenesi açtı. Aslı orada. Ben her şeyin şahidiyim. Onun için aman secdelere kapanalım Allah'a. Dedi ki ben ulviyim, o süflidir dedi. Ben niye secdereceğim üstüm dedi. Yetme ya. ya. imkan yok. Şunu demiş oluyorum. Ben ulviyim, o süfli o bana secde etmesi lazım gelirdi. Ben bütün melekleri okuttumdur. Yerde gökte bir karış yer kalmamış secde etmediği şeytanın. Meleklerin de hocası. Meleklerin de hocasıydı. Bu kadar ilim sahibi evvelden de duyarmış bir kişi melekler arasına girmişmiş bu saatte. Melekleri okuduyor, Bir kişi melun metrut olacak. Dua edermiş de kendine etmezmiş. Ben dönmeye imkanım yok ya. Allah şu melekleri şey, şeytanı etmesin diye dua edermiş de Öyle ettiği halda, bildiği halda o zaman gelince dayaktı dedi. İnsan yok dedi ben ona secde. Daha doğrusu Allah'ım dedi. Sen bilemeyyum dedi. Ben secdeye layıkım. Allah'a bilemeyyum dediğim için takir oldu, melun oldu, metrud oldu. Ama sebepleri kaç şeydi? Üç şeydi. Birisi kibiriydi. Birisi hasetliğiydi, birisi secde etmediğiydi. Bu üçü sebep oldu, secde etmedi. Ebedi lahmet halkasını boğazına dalttı. Ebedi melundur bu. Ebedi melundur. Konuşun dedi, beni melun ettim. Eee, sen kendi elinle melun oldun dedi Allah. Öyleyse bana kıyamete kadar ömür ver dedi. Eee, yani verdim dedi. Dünyanın bir kıymeti yok. Hep dünya cifetin ve talibuha kilabun buyuruyor Peygamber Efendimiz. Dünya ölmüş bir lâşedir. Ona talip olup da, dünyayı bağrına basıp da namazını yiyip geçiren, ibadet etmeyen ne? Hümmetinin kıpeği buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hep dünya cifetin ve talibuha kilabun. Kocana, yani hacına, diyanetine yaz, hadis bu. Onun için Allah bizi... İbadetten, itaattan mahrum etme ya Rabbi. Kardeşim, kibir insana her şeyi yaptırır. Hasetlik insana her şeyi yaptırır. Bunu uçur. Aman, sahip olalım kendimize. <gülüyor> Efendim, ha oraya git daha gir. Adem Aleyhisselam olunca Havva kimden doğdu ya? Havva annemiz kimden doğdu? Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği Adem Aleyhisselam uyur kana Morkinler'in vücutunu duymasın. Sol iğeysinin birini çıkarın. O, o iğeiden ben Havva'yı halkınacağım. Yanına güncanın güzeli bir Havva isminde birisi oraya oturmuş baktı. O yan bir, bir kadın öyle? Ah, yani i̇çi çekecek şekilde. Allah sizi birbirinize helal ettim. Helal ettim. Uyur. Nasıl girdim? Ben bilemiyorum ki. Çıkamıyorum inanın. Yani bir şey duyurmayınca vazgeçemiyorum. Siz de arzu etmezsiniz ki öyle gitsin. Şimdi insan öldü mü külse-i olursa yani erkekliği de belli değil, kadınlığı da belli değil. Böyle var. Yani dünyada çok böyle. Erkek de belli değil, Kadın da belli diye İnan bize gösterdiler. Kayseri, o örtülü çarşısında bir adamı almışlar. Adama da benzer, kadına da benzer. Kadın almış, çocuğu olmuş. Kadından çocuğu olmuş. O aleti varmış. İrken almış, ocağıyla ile birleşince çocuğu olmuş. İki çocuk bir tarafında, iki çocuk bir tarafında Evet bir çocuk Oralarını unuttum yani. Ortada yollar Bakmadı. Kimse kalmadı. Ben de kokuştum, vardım. Ben de baktım. Kadına da benziyor. tüy bitmemiş. Ama erkekincisi, erkek de değil, kadına benziyor. ikisi Yani, Künseyi Müşküle. Bu. Bunu taakçıplı gördüm. Başkası böyle değil. Başka, ne erkekliği, ne kadınlığı belli değil. Bunu gömersek, ee, cenazesine niye erkek değil mi niyet edeceğiz, kadın mı değil? Şu iğeilerini sayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Şu iğeisini de sayacaksınız soldan 1, 2, 3, 9, 10 değilse, biri ısı kaldı mı erkek niyetine kılacaksınız. Eğer ikisi denk geliyorsa kadın niyetine kılacaksınız. Çünkü Adem'in bir iyası alındığı için bütün erkeklerin bir iyası olmayacak diyor kitap. O bir iyası yok. Kabın eğri iyi olduğu için doğrulda da kendim gibi iricem İlle şöyle olacaksın gemi üzerine varma. Çünkü doğrulamazsa küteden kırılır gemi olduğu için. Yani. O da olduğu kadar ibadetini itaat. Yok, şöyle takva olacaksın, şöyle Geçimi bozdun demek o zaman. Hem de sırrını dinleyeceksin. Çünkü kendiler de var burada ya, ne yapayım diyeceğim. Ağzıma gelen ilmi yudamazsın, yudamam, geleni yudamam deyizden ya. Şiyetten olduğundan sırrınızı söylemeyin, kes pokar. Yani etrafa tüm verir o gün. Yani sırrından bir şey kalmaz evin içinde. Böyle kadın da var, iyi kadın da var. Erkekten erkekten eftal kadın da var. Geçen bir gün sordum ya, kadını şöyle diye dediğim bir kadın görmüştüm ben. Yani tek kadın e, gölün direğini tutunca erkekten kimse semtine varamıyor şerinden. Ben ona demiştim. Bütün kadına demedim. Kadın de, irkeği çünkü şahidiyim ben şu kırgınlık yetti bir seçim arası. Bek kırıldılar birbirine. O zaman bile caminin önüne vardım mı herhangi partiden olursa olsun biz girdik mi hepsi ayağa kakar böyle kavacıyım. Herkesinde kadın da geçerken tek kadın kalmaz yolda hep ayağa kakarlar. Neden hoca? Ha, temelleri Hacı Kamil hocadan Hacı Abiz hocadan Çık Mustafa Efendi'den, Salim Hoca'dan, Hafız Ali Hoca'dan, Hacı Osman Zade'den. Hava öyle kurulduğu için daha hiç görmedim ki ben şu açıdan gireyim taksının içinde de Hacı Hayrullah'ın duvarının dibinde duran erkekler böyle tazım etmesinler. İstersen bir türlü evlet o hoca şöyle muhalif oldu bize. Onu duymazlar. Edettir bu işte. Yani başka mahallelerde ben görmüyorum yani giderken kadın buradan geçmesin diye çıkıp ayağını öteye uzadır öteden geçsin diye. Bu terbiye görmediğimden oldu. Kadın olalım, erkek olalım, edepli olalım arkadaşlar. Edepli insan olalım. Allah bizi edeplen ayırmasın. Onunla hocam cennet oldu sonra Allah aşkına? Cennete girdilerdi. İkisi de cennettelerdi. Şeytan da cennetten neden kavrulduğudur. Yılan, tavus suratındaydı. Onun, onun delaletiyle cennete girmeye yol buldu şeytan. Böyle bütün şeylerle sırf cennete giren giriyor. İçeriye girince o yine suratını takındı. Adem Aleyhisselam'ı evredemiyor ama Havva annemiz kadın kısmı ter kanar. Hul ağacından yemeyeceksin dedi Allah. Şu hul ağacı ya bu da ağacı da diyorlar hurma ağacı da diyorlar o hul ağacı. Biz yani kitapta Kur'an-ı Kerim'de hul ağacı. Nasılsız bir meyve o da Peki şeytan evretti dedi ki Allah sizi bu ağaçtan men etti ya bunu yerseniz cennetten çıkmayacağınız da onun için demesinler de cennetten çıkmıyorlar diye dedi. Al hele şunu ye dedi. Onu Havva annemiz yedi. Bilmez. Şimdi, şimdi ocasına geldi dedi ki kurban olduğum Adem. Şu adam dedi, o adam dedi ki vallahi billahi dedi adam dedi şeytan. Hiç cemini duymadığı için Adem Aleyhisselam inanamadı. Dedi ki bu ağaçtan yerseniz ebedi cennetten kalacaksınız dedi. Bu ağaçtan yemezseniz onun meyvasından sizi cennetten çıkaracaklar dedi. Peki Adem Aleyhisselam diyor ki göt vasiyeti var bize. Ölene kadar bunu tutun. Ölene kadar. Yani peygambere ulaştırın Muhammed Mustafa'ya. O da evladının evladı hoca olanlar etrafına söylesin. in dallah mesul olur. Bu dört vasiyeti kalemin olsa da keşke yatsan. Yani dört vasiyeti Adem Aleyhisselam bize vasiyet ediyor. Nefsinizin hevasına uymayın. Bir, nefsinizin arzusuna uymayın. O kötü şeyleri arzu çünkü. Bir, ikincisi şüphelendiğiniz bir işi tutmayın. O ilham beleklerinden gelir çünkü. 3, Üç. üç Müşaveresiz iş yapmayın. Bir iş yapacağız. Tam yapacaksın, taş yapacaksın, ciltalı alacaksın, motor alacaksın, içerideyi al. Müşavere et etrafına nasıl olur? Alsam fayda mı olur mu? Mutlaka Müşavere et. Ne de olursa olsun. 3 Dördüncüsü, ailelerimizin sözünü tutmayın. Onların her sözüne heyet, Ben demiyorum kadınlar, peygamberimiz de Adem İslam. Çünkü birisi solmadan öteki birini daha ister. Sözünü tutacak olsan seni yokluklara döker. Onun için eviyle kadın ziynete doymaz. Ziynete doymaz. Elgördülük giyecek çünkü günah yetecek.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 Cennete eğlak, bir kerpici altından, bir kerpici gümüşten, toprakları zeber cetten. hiç tavalet olacak yeri olmadığı için, ki yarabbi sıkıştık dedi, elbiselerini Allah soyuverdi. Anadan uyan onu verdiler. Ne oldu? Münaha yettiniz, benim yeme dediğim ağaçtan, hurdağcından yediniz dedi siz. Dedi. Ben nasıl elin bahçesinden neden armut kopar zırnısında, şeker faydaymış, indendim de yedim, Aa, yaş meyvanın da satı haramı olmaz ya böyle mi küfre varır nasıl ilim malının yaş meyvesi, haramı halal itikad ettiği için küfre varır, hemen yani yerse de haram değil yer, sonra da sahibine varır, hakkını helal ettir eğer helallaşmayacak olur da kırk paralık bir armudunu yedin ise para 40 para, kırk kuruş değil 40 para yedi yüzlikler cemiyet ile kılınmış, kabul olmuş, namazla değişilecek yarın ahirepte. Yok namazın yoksa o kadar vereceksin, onun günahından o kadar yükleneceksin. İslam dini budur, başka İslam dini müstakim dindir, takva dindir ancak böyle tarif eder. Yen mi ilin zıkımını, yen mi rüşveti, yen mi düşmeyen beresi, onun için yiyemem, olur, zıkım. Haramdan titrediğin kadar hiçbir şeyden titreme. O, o haramı yedikler için karnının içleri dövüldü. Hemen hiçbir ağaca varıyorlar, yaprak vermiyor. Hurma ağacına vardılar, hurma ağacı yaprak verdi. E, üç tane Adem Aleyhisselam'a, beş tane de Havva annemize. Büyük yapraklar tabi. Affedersiniz, o arkalarını arkalarını, beyaz saçını örtüyor ona. Onun için e, çetin sarılır kana erke üç sarılır kadına beş sarılır. Anladınız mı? İyi şey hikmetli konuşulmuyor yalnız. Sığmıyor. Ne diyeyim? Hep getirdim bunları ben sığdıramıyorum. Senden rica ediyorum da ancak daha ezenden anca, sonra uzatıyorum. Ne yapayım? Chaştım kaldım. Bizi yarabbi! Bizi yarabbi! Yere aç yarabbi dediler kendilerine. Kendiler, kendiler istedi çünkü havalet yapacak diye yok, aktivesimiz dışarıya çıkacak. İnan kardeşim, Adem Aleyhisselam 300 sene semaya bakmadan ağladı böyle. 300 sene sonra affolundular. 300 sene semaya bakmadan ağladı. Sana direktif veriyorum dua için. Ya Rabbi dedi. bir oğlum kesin ezan okunmaz ya, ya. Tüh. Dedi ki Adem Aleyhisselatu ve Efendim. Yere atıldılar. O da 300 sene sonra dua etmediği kabul olmaz da ismi isminle yazılan Muhammed Hürmetine beni bağışlayalım. Bu duayı nereden belirledim ya Adem dedin. Arşta, Kürste, Levf'te, Kalemde, Cennette ismi isminle yazılı La İlahe illallah Muhammedur Rasulüm. Allah cümlemizi affet, hariz-i müstevimden ayırmasın, orucumuzu, namazumuzu, ibadetimizi kabul etsin. Amin. Halle -e bariz, -i, -i, cemine, ve sellemler bariz ala eşkatu duru cemiyat, enbiyayı ve musselin. Hacı Hasan Efendi Kutdu e Seir ruhu Hazretlerinin kendi sesinden kalemdardan sohbetler sona erdi